Nisan Nisan ayı Beyoğlu Emek Sineması'nın yıkılmaması için 3 yıldır mücadele eden Emek Bizim İstanbul Bizim inisiyatifi, İstanbul Film Festivali'nin alternatif açılışı için çalışmaların sürdüğü Emek Sineması binasını işgal etmesi haberiyle başlıyordu. İşgalden sonra Emek Sineması önünde kendini gösteren isyan ruhu, polisin tazikli su ve gaz bombalı saldırısına rağmen alkışlarla Çin'i şişeden çıkaracaktı. O esnada olacaklardan habersiz bir şekilde kendisinden yardım isteyen kanser hastası üniversiteli genç kızın cebine para koymaya çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, genç kızın bu sadaka girişimini öfkeyle reddetmesi karşısında sessiz kalıyordu. Ama ilçelerine çimento fabrikası yapılmasına engel olan Tonyalılardan gelen bir evrak olursa bunu imzalamayacağını da Yüksek sesle dile getirmekten geri kalmıyordu. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunda konuşan Başbakan Erdoğan ise bir kızılderili sözünü hatırlatarak Dünya hırsla ve hızla tüketilmeye devam ederse nefes alacak atmosfer içecek bir damla su kalmayacak diyerek Mayıs'ın havasını daha Nisan'dan kokladığını aklı getiriyordu. Çok bilinen bir kızılderili sözünü burada bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Bütün ağaçlar kesildiğinde, bütün hayvanlar avlandığında, bütün sular kirlendiğinde, hava solunamaz hale geldiğinde, işte o zaman paranın yenile bir, yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız. Başbakan öngörülü çıktı. Gelen tüm haberler gerçekten de kar hırsının yeryüzünü havasız, susuz ve kupkuru hale getirmeye başladığını apaçık söylüyordu. Arjantin'de en az 40 kişi aşırı yağışlardan hayatını kaybederken, aynı anda dünyanın öbür ucunda Kenya'da 52 binden fazla insan aynı sebepten yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Avrupa'yı saran Ateti skandalı derinleşirken, Hollanda'da yetkililer 50 bin ton eti piyasadan çektiğini açıkladı. Olası bir salgın tehditinden bahsedilmese bile GDO'nun deneme tahtasına dönen Latin Amerika'da da bilim insanları kanser salgını tehdidine karşı uyarılarda bulunuyordu. Bölgede 2030 yılına kadar kanser hastalarının sayısının 1 milyon 700 bine ulaşması bekleniyordu. İklim değişikliğinden doğrudan etkilendiği açıklanan şarapçılık endüstrisinin bu artışta bir katkısı olacak mı bilinmezdi. Ama başbakan ayran bizim milli içkimizdir diyerek korkulacak başka şeyleri ima etmekteydi. Tam bu esnada 1. Taksim Gezi Parkı şenliği İstanbullular tarafından coşkuyla kutlandı. Şenlikçiler buradayız gitmiyoruz diyordu. Cumhuriyet demokrasi ve emek tarihimizin en önemli kentsel, kamusal ve toplumsal simge alanlarından olan Taksim Meydanı ve Taksim Gezi Parkı'nı savunmak için kararlılığımızı kamuoyuna bir kez daha duyurmak için buradayız. Başbakan, sadece gövde taşıyan, gövdesinin üzerine kafa, o kafanın içinde beyin taşıyan fizyolojik varlıklar değiliz diye felsefi soyutlama yaklaşımları sergilediği sırada, polis Dicle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs ve İstanbul Üniversitelerinde öğrencilere gaz ve tazikli suyla hayli fizyolojik müdahalelerde bulunmaktaydı. Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın sosyal medya üzerinde dini değerleri aşağılama suçlamasıyla yargılandığı davada onay hapis cezasına çarptırılması, orduda park içerisinde üzerine sprey boyayla edep yahu yazısı yazıldıktan sonra saldırıya uğramaması için siyah örtülerle örtülen iki heykelin bulundukları yerden kaldırılarak başka yerlere taşınması, emniyetsen kurucusu sendikacı polislerin polislikten atılması gibi olayların hepsi Nisan ayında oldu. Ama biri bile bir Nisan'da değildi. Polisin sonraki aylarda kendinden çok söz ettirecek gaz bombası fişeklerinin kullanım prototipi de ilk olarak Nisan ayında deneme sürümüne geçti. Gaziantepspor -Gaz Saray maçı öncesi iki takım taraftarları arasında çıkan gerginliğe biber gazıyla saldıran polisler yüzünden taraftarlar sahaya inmek zorunda kalıyor. Antalya polisi kendilerinden saklanan kaçak kumarhane sakinlerini havalandırmaya attığı gaz bombasıyla dışarı çıkarıyor. Ergenekon sanıklarına destek olmak için gelenler de yoğun biber gazından nasiplerini alıyordu. Ama asıl trajedi Bangladeş'ten geliyordu. 2012 yılında Dakka'da 117 işçinin öldüğü fabrika yangının enkazı daha kaldırılmamışken bu sefer Savar'da Rana Plaza attı atölyede Gelmekte olan felaket konusunda patronları önceden uyarmalarına rağmen 1129 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Uluslararası giyim markalarının karları için neredeyse Boğaz Doktuğuna çalıştırılan işçiler, yeryüzünde köleliğin yasaklandığını inkar eder gibiydiler. Bölgenin diğer ülkeleri ise bombalı saldırılarla isminden söz ettiriyordu. Hindistan'da parti binaları bombalanıyor, Pakistan'da drone saldırıları insanları sokağa döküyor... Irak'ta Bağdat Kafe bombalı saldırılara hedef oluyordu. Korku dalgası bu sefer kıtaları da aşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da ünlü Boston Maratonu koşulurken bitiş çizgisine yakın mesafede düzenlenen iki bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybediyor, 260'tan fazla kişi yaralanıyordu. Türkiye'de ise Mart ayında açıklanan barış sürecini halka anlatma görevi hükümet tarafından toplanan akil insanlar heyetine düşüyordu. Tepkiler ve sevgi gösterileri arasında il il süreci anlatmak için yollara düşerken KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı çekilme sürecinin Mayıs ayında başlayacağını açıklıyordu.